Ağaç demiş ki baltaya, sen beni kesemezdin, ama ne yapayım ki sapın benden. Bak şu ağacın bilincine sen, ölen ben, öldüren benden. İyi akşamlar sevgili dinleyicilerim. Radyo Kalender'de Şiir Kıyısında Şarkılar programında uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. Ben Mustafa Kemal Yılmaz. Bu akşamki programımda Ruhisu'dan Su'dan bahsedeceğim. Ruhisu'nun hayatını anlatırken onun bizlere bıraktığı eserlerden örnekler çalıp söyleyeceğim. Kendi sesini de ayrıca dinleteceğim sizlere. İşte çalıp söylediğim eserlerden ilki O Yer Gelir. O Yer Gelir, Yazıda Yaban Gül olur yer yer, Gül olur yer yer, Gül Güzün görsem tutulur dilim. Lal olur yer yer, Lal olur yer yer, olur. Aşka düşen divane gezer. Del olur yer yer, Del olur yer yer, Del olur, yer yer, del olur. Evlerine varada gele bu sandım yar yar sandım yar yar El kızını ben kendime yar sandım yar yar yar sandım yar yar yar sandım Yüreğime hançerde soktu Gül sandım Yer yer gül sandım, yer yer gül sandım. Mezarımı derinde kazın, dar olsun yer yer, dar olsun yer yer, dar olsun. Altı lale, üstü de sümbül Gül olsun, yar yar gül olsun Yar yar gül olsun Ben ölürsem sevdiyeceğim Sağ olsun, yar yar sağ olsun Yar yar sağ olsun Ben ölürsem sevdiyeceğim Sağ olsun. Yer olsun, yer evet, Radyo Kalender'de bu akşam Ruysu'dan bahsediyorum. Ünlü halk ozanımız Ruysu, 1912 yılında Van'da doğdu. Kendi anlatımıyla Birinci Dünya Savaşı'nın ortada bıraktığı çocuklardan biriydi. Çünkü annesi ve babası ve hatta hiçbir akrabası. Bilinmiyor ruhusunun. Sonradan oğlunun da doğruladığı gibi bir Ermeni yetimi olduğundan bahsediliyor. Van'dan Adana'ya getirilip çok küçük bir çocukken çocuğu olmayan bir ailenin yanında birkaç yıl kalıyor. 10 yaşında öksüler yurduna veriliyor. Burada kendi deyimiyle oyun denen bir şeyin olduğunu orada öğreniyor. Ee, burada yatılı okurken Müzikle ve kemanla tanışıyor ve klasik müziğe de ilk adamlarını atıyor. Şimdi sırada ikinci Türkümüz. Bilmem şu feleğin bende nesi var. Bilmem şu feleğin. Sanki benim hakkını var Sen her fayında canın Yoruldum da yolum Her başıma toplansın beyim. Gittim padişahtan ferman getirdim. Herkes sevdiğine canım sarılsın beyim. Gittim padişah. Canım sağ Yaşta canım ben sana bahçeyim. Ruhisu Adana Lisesi, askeri okul, öğretmen okulu ve sonunda müzik öğretmen okulundaki eğitimi sırasında müzik eğitimini iyice geliştirir ve Kendisini Cumhurbaşkanlığı Orkestrası'nda bulur. Burada bir yandan orkestrada çalarken bir yandan da Hasan olan Yüksek Köy öğretmen olarak çalışır. 1936 yılında Devlet Konservatuvarında opera sanatçısı olur. Naskeli Bolo, Yarasa, Figaro'nun Düğünü, Fidelio gibi operalarda bas bariton olarak görev yapar. Bu Operada görev yaparken bir yandan da türkü söylemektedir. Ve türkülerden hiç vazgeçmemişti. Şimdi sırada bir Yunus sözü var. Bana seni gerek seni. <Gülüyor> Radyo Kalender'de Şiir Kıyısında Şarkılar programında Rohisudan bahsediyoruz. Kaldığım yerden devam ediyorum. Konservatuvar'da Rohisun türkülerini dinleyen hocası Markoviç zamanın radyo müdürü Vedat Nedim Töre bahsetmesi üzerine 15 günde bir pazar günleri bas bariton Rohisu türküler söylüyor anonslu radyo programına başladı. Bu program 1942 1945 yıllar arasında devam etti. Ali İzzet'ten bir Allah'ı tanıyalım. Ayrı gayrı bu din nedir? Pir Sultan Abdal'dan gelin canlar bir olalım. Muhyiden Zahit bizi tanı eyleme gibi nefesler söyleyen Rüyüs'ü, Alevi türküleri söylüyor, komünizm propagandası yapıyor diye susturuldu ve radyodaki işine son verildi. Şimdi sıradaki türkümüz Ali Paşa ağıdı. Arpa ektim biçemedim bi bir düş gördüm seçemedim Arpa ektim biçemedim bi Bir düş gördüm seçemedim Alışmışım soğuk suya İssi sudan içemedim Alışmışım soğuk suya İşsiz sudan içemedim Üç atım var, biri binek Arkadaşlar kalkın gidek Üç atım var, biri binek Arkadaşlar kalkın gidek Ali Paşa'yı vurdular Yavrusuna haber verek Ali Paşa'yı vurdular Yavrusuna haber verek Paşa giyer iki kürkü biri samur, biri tilki Paşa gir iki kürkü Biri samur, biri tilki Ali Paşa'yı vurdular Harap oldu Van'ın mülkü Ali Paşa'yı vurdu kara bul vanın ülkü karavana ya vurdular yüzbaşılar darıldılar karavana ya vurdular yüzbaşılar darıldılar darılma'yı Yüzbaşılar Ali Paşa'yı vurdular Darılmayın yüzbaşılar Ali Paşa vurdular 1946'da yedek subaylığını yaparken Ankara Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesinde bir koro kurdu. Sonradan eşi olacak olan Sıdık Hanım'la burada tanıştı. Ruhusu ile dünya görüşleri arasında yakınlık ve Türkilere duydukları ortak sevgiyle dost ve aşık oldular. İlişkileri gelişirken geniş kapsamlı TKP damaları başladı. Ruhusu'nun korosu kapatıldı. Sıdık Hanım ve Ruhusu bulundukları yerlerden alınarak gözaltına alındılar ve Sansaryan Hanı'na götürüldüler. Ruizu ve su birbirlerini Sansaryan Han'da olduklarını ancak 5 ay sonra öğrendi. Burada 5 ay aşkın süre kalan Ruyusu ağır işkenceler gördü. Tabutluğa konuldu. Bir gün içinde konulduğu tabutluğun önünde hastalığı sebebiyle doktor ile konuşan sıdıka Hanım'ın sesini duydu. Bu durumu sıdıka Hanım'a ancak harbi cezaevine getirildiklerinde anlatabildi ve bunu anlatan türküsünü şimdi sırada seslendiriyorum mahsus mahal la la la la la la la la la la la la la la la la Mahsus mahal derler da Kalırım kalırım Dostlar yandadır yanda İkellerin kızı Kandadır kanda Ama Ölürüm ölürüm kardeş Aklım sende değil A sende la, lay, la, lay, la la la la la la lay, la lay, la lay, la lay, la lay, la lay, la la la la la la la artar eksilmen iznındanların kolay değil derdi Ucu derinde, kum hanırmağında, kara burunda Aman bulurum bulurum kardeş Öfkem kındadır, öfkem kındadır Dermanım canım, solum sol tarafım İmanım dinim, benim beyazunum Ak güvercinim Aman bilirim bilirim kardeş Gelen günde değil, gelen günde Aman, bilirim bilirim kardeş, gelen günde değil, gelen günde değil. Ruhusu ve Sıdık Hanım harbiye cezaevinde üç buçuk yıl kaldılar ve her hafta onar dakika görüşme izinleri vardı. Bağlaması içeri alınmayan Ruysu bu sürede bir arkadaşının paspastan yaptığı saz ile türküler çalıp uzun havalarla seslendi. Bağlamasının getirilmesine ancak iki yıl sonra izin çıktı. Ruysu hapishanede arkadaşları arasında bir koro kurup onlarla çalıştı. Aynı zamanda Sıdık Hanım için boncuklu çantalar, tahtadan kutular yaptı. Sıdıka Hanım da ona nakışlar işleyip kazaklar ördü. Harbiye cezaevinde evlendiler. Nikah şahitliklerini Behice Boran ve eşi Nevzat Hatko üstlendi. Yargılandığı sırada açlık krevleri yaptı. Ruysu ve Sıdık'a Umut bu mahkemece beşer yıl hapse mahkum edildi. Ruysu Adana Erkekler cezaevine Sıdık'a hanım ise Sultanahmet cezaevine gönderildi. Ruysu birçok türküyü cezaevinde besteledi. Bunlar içerisinde Sansaryan Han'a getirilişini anlattığı Bu Nasıl İstanbul? Zindan içinde türküsü. Yine cezaevinde düşünmeye başladığı Nazım Hikmet'ten Kuvayi Milliye Destanı'nın bestesi. Seferberlik türküleri ve Kuvayi Milliye Destanı olarak daha sonra plak olan bu çalışma 1971 yılında yayınlandı. Yine aynı dönemde elleri kelepçeli Cezaevine nakledilirken gördüğü Hasan Dağı üzerine söylediği türküyü şimdi kendi sesinden dinletiyor. Hasan Dağı Hasan. Sen yolcu sincir bile Sıra sıra, çukuruba, anı topra. Sıra dağlar, sıra, sıra çukuruba, Roysu'yu kendi sesinden dinlerken insanın tüylerini diken diken olmaması imkansız. Onu gerçekten tanımak isterseniz benim burada seslendirdiğim eserleriyle değil, kendi çalıp söylediği ses kayıtlarıyla mutlaka dinlemenizi öneririm. Hatta bazı YouTube'da bazı görüntüler var ki Roysu arkadaş ortamlarında doğal bir koro oluşturup o kadar güzel bir atmosfere dönüştürür ki bu topluluğu söylerken türküleri adeta yaşıyorlar. Mesela Digi Digi Dav Dav diye bir türküyü dost ortamında nasıl söylediğini mutlaka izlemenizi öneririm. Devam ediyoruz. 5 yıl ceza alan Ruyusu ve Sıdık Hanım Haziran 1958'de tahliye olurlar. Ve Sıdık Hanım Ankara'ya Ruyusu da sürgün yeri olan Çumra'ya gider. Rüyusu burada da müzikle ilgilenmektedir. Hatta savcıya saz, saz dersi verdiği söylenir. 1959 yılında oğulları ılgın doğar. Cezaevi sonrası operaya kabul edilmeyen Rüyusu, arkadaşlarının nakliye şirketinde eşya taşıyarak yaşamını sürdürür bir süre. Daha sonraları Atif Yılmaz'ın isteğiyle Karacaoğlan'ın Kara Sevdası filmi için film müzikleri yapar ve İstanbul'a gelir. Hayatını kazanmak için de Taksim gözüne sunda sahneye çıkmaya başlar. Şimdi sıradaki türkümüz Deniz Üstü köpürür. <gülüyor> Hey canım rinna naï rinna rinna naï, kayı ada götürür. Hey canım hey, benim de şu cihana gelişim. Hey canım rinna naï rinna rinna bir güzelden ötür. Asında hey canım rinnay rinnay rinnay mum yanar sofrasında hey canım hey benim de şu cihandan gidişim hey canım rinnay rinnay Memleket sevdasından Hey canım hey Memleket sevdasından Hey canım hey Radyo kalenderde şiir kıyısında şarkılar programında Ruhi Sudan bahsetmeye devam ediyorum. Altıf Yılmaz'ın filmi için Müzik çalışmasından sonra Yapı Kredi Bankası'ndan da bir arşiv çalışması yapması istenir. Ancak o sırada Bitmeyen Yol filminde Serdar halimiz böyle ne olacak? Kısa çöp uzundan hakkını alacak. Türküsünü söyledi ve hakkında bu türküden sonra bir karalama kampanyası başlatıldı. Ve Yapı Kredi bu kampanyadan etkilenerek e, Ruyusun'un hazırladığı arşivi Başka birisinin ismi altında bastırdı. Sadi Yaver Ataman. Daha sonra mahkemede evet bu yemek ruhu sunundur deyip onun hakkını iade etmiştir. Ancak yapı kredi ikinci baskıyı yapmamıştır. Şimdi sıradaki türkümüz idim Oldum Harman. Düşürdüm alışkınları Düşürdün aşkınlarına Karıştırdın külebeği Atın yolun kenarına Yar geçtikçe göre beni. Atın yolun kenarına Atın yolun kenarına Yar geçtikçe göre benim. Yar geçtikçe göre Fırdam eleşir kuzular Fırdam eleşir kuzular Derdin çok yârim Gönül sevdiğin arzular Götürsünler yare beni Gönül sevdiğin arzular Gönül sevdiğin arzular Götürsünler yare beni Götürsünler yare beni Ecel gelir haktan ferman Ecel gelir haktan ferman Can çekilir kalmaz der Ekinidim oldum harman Savursunlar yine ben Ekinidim oldum harman Ekinidim oldum harman Savursunlar yine ben. koro konusunda tecrübeli olan Ruysu 1974 yılında Dostlar Tiyatrosu oyuncularından bir koro kurdu. Bu birliktelikten çok mutlu olan genci Erkal ve arkadaşları yeni bir koro kurmasını önerdi. Ve bu koroyla 1976 yılının sonunda El Kapıları, Sabahın Sahibi var. 1978'de Samahlar Uzunçalar'ında Dostlar Korosu ile birlikte birkaçlar söylediler. Ve zorluklara rağmen konserler verdiler. 12 Eylül darbesinin baskıcı yönetimin altında çalışmalarına ara vermek zorunda kaldılar. Bu suskunluk Ruizu'nun yaşamını yitirdiği 1985 yılına kadar sürdü. Dostlar Korosu deyince bu koroda birçok sanatçının yetişmesi gibi Sümeyra'dan da bahsetmemiz gerekir. Sümeyra da dostlar Korosu'nda Ruizu'nun öğrencisiydi. Şimdi onun sesinden Seher Yeli isimli türküyü dinliyoruz. been Dostlar Korosu'ndan ve Sümeyra'dan bahsetmişken başka bir sanatçıdan da bahsedip onun kaydını size dinletmek istiyorum. 12 elin sonrası Sümeyra yurt dışındayken Almanya'da ondan şan dersleri alan küçük bir kız daha sonra ünlü bir opera sanatçısı oluyor. Alexandra Gravas. Ben kendisini birkaç yıl evvel Türkiye'de Ruiz'u Dostlar Korosu'nun bir konseri için misafir sanatçı olarak geldiğinde Açık Radyo'daki bir söyleşisinde tanıdım. Ercüment Gürçay'ın Babil'den Sesler isimli programına konuk olmuştu. Arşivden bulabilirsiniz. Ee, çok güzel bir program. Ayrıca çok da güzel bir sesle tanıştım. İşte size Alexandra Gravas, Bessam Emoço. Dostlar Korosu 1986'da önce Ruizu'yu anma gecelerine katılmak üzere bir araya geldi. Daha sonra çalışmalarını sürdürdü. 87, 1987 yılında da Ruizu Dostlar Korosu adını aldı. Yüzlerce konser verip çok sayıda sanatçı ile birlikte sahne aldı. Yüzün üzerinde korist ve çok sayıda müzik insanı yetiştirdi. Geçtiğimiz ay ölüm yıl dönümü nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin de katkılarıyla Dostlar Korosu birçok etkinlik gerçekleştirdi. Birçok sanatçı sahne aldı. Çeyn ile ilgili çok güzel söyleşiler yapıldı. Sosyal medyadan bulup bunları geçmişte de olsa izleyebilirsiniz. Şimdi sırada Hayali Gönlümde Yadigar Kalan isimli bir Rüyusu bestesi var. Hayal gönlümde ya kalan Hayal gönlümde yadigar kalan Bir yanım der ya da kanır şimdi On beş ile bol ölen Bir yanım der ya çal o, on beş mürşit ile bol ölen bir yanım deryada çalkalar şimdi. Nazım lezim damda gün be gün biri, Nazım lezim. Da gün ve gün biri söyletir dilsizisi ağlatır körüm bir yanım çürüyor bir yanım diri bir yanım deryada çalı kanır şimdi o oh. Bir yanım deryada çalkanır şimdi Yaralarım tuz içinde kanıyor Yaralarım tuz içinde kanıyor Uyku gölmüş ela gözler sönüyor bir yanımda su ki nejat ölüyor bir yanım deryada çalkalanır şimdi oh, oh, oh, oh, oh. Bir yanımda su ki nejat ölüyor bir yanım deryada Gelir günler gelir, yaram sarılır Gelir günler gelir, yaram sarılır Böyle gitmez bir gün, hesap sorulur Bir yanım Acem'den, Çin'den görür Bir yanım Derya Oy, bir yarım ajan Çinden Çin bir yarım deri adar çalkanır şimdi kansere yakalanan Ruysu yurt dışında tedavi için pasaport başvurusu yaptı ancak. Hiçbir gerekçe gösterilmeden reddedildi. Birçok sanatçı yurt dışında Ruizu'ya pasaportun verilmesi için Kültür Bakanlığı'na yazdı ve seferber oldular. Ruizu'nun tedavi amaçlı olarak ve yalnız bir defaya mahsus olmak üzere yurt dışına çıkmasına izin verildi ama artık çok geçti. 20 Eylül 1985 Cuma günü Rüysu aramızdan ayrıldı. Önümüzdeki günlerde Rüysu'nun doğum günü 20 Ekim. Benim de içinde bulunduğum bir müzik grubunda bir zamanlar Rüysu anısına uzaktan birbirimizle telefonla kayıt bırakarak drama köprüsünü seslendirmiştik. Şimdi size o kaydı dinletiyorum. Ezgi dostları drama köprüsü. Rama köprüsü Hasan Dardır geçilmez Bre Hasan Dardır geçilmez Soğuktur sular Bre Hasan Bir taa seçilmez Soğuktur sular Bre Hasan bir tas içilmez Anadan geçilir Hasan Yardan geçilmez Bre Hasan Yardan geçilmez At martini de bre Hasan Dramam pusunda Hasan, dostlar dinlesin. Nezar taşlarını Hasan, koyun mu sandın re Hasan, koyun Öldürmeyi Hasan, oyun mu sandın? Adam öldürmeyi Hasan, oyun mu sandın? Dama mahpusunu bir hasanevi mi sandın, bir hasanevi mi sandın Atmaatini devreli Hasan, dağlar inlesin Dama mahpusunda Hasan Dost dinlesin. cenaze törenine binlerce kişi katıldı ve cenaze, 12 Eylül döneminin ilk büyük kitle gösterisi haline dönüştü. Cenazede gözaltına alınan 163 kişi, siyasi şubede günlerce gözaltında ve sorguda tutuldu. Ruhusu ölümüne kadar 16 tane 45'lik plak, 11 uzun çalar çıkarttı. Bunlar, Evet, şey sayacağım. Bunlar sırasıyla Seferberlik Türküleri ve Kuvai Milliye Destanı, Yunus Emre, Karacaoğlan, Pir Sultan Abdal, Şiirler Türk Türküler, Köroğlu, El Kapıları, Sabahın Sahibi Var, Samahlar, Çocuklar Göçler Balıklar, Zeybekler, Pir Sultan'dan Levniye, Ezgili Yürek, Ekinidim Oldum Harman, Kadıköy Tiyatrosu Konseri, Beydağ'ın Başı, Dadaloğlu ve Çevresi, koşu ve Taşlamalar, Sultan Suyu, Pir Sultan'dan Değişler, Dostlar Tiyatrosu Konseri, Ankara'nın Taşına Bak, Uyurken Uyardılar, Barabar, Aman of, Seçmeler ve Hapishane Türküleri, Beni Ağlatırsan yolunu Ağlat. Benim arşivden bulduğum eserler böyle. Gördüğünüz gibi ne kadar üretken, ne kadar değerli bir halk uzanımız. Ruhi ana sütü gibi saf, dibi görünen denizler gibi temiz, türküler gibi yalansız, dolansız, onurlu, inançlı, ödünsüz kişiliği, yalım ve tok duruşuyla bize ışıktır. Radyo kalenderde bu akşam Ruhi anlatmaya çalıştım sizlere. Kendimce onun eserlerinden e, türküleri seslendirmeye çalıştım. Tekrar söylüyorum dediğim gibi onu mutlaka eğer ilgi duyduysanız kendi sesinden dinleyin. Bu akşamki programım burada bitiyor. Son türküm Muhyi'nin Zahid Bizi Tan Eyleme isimli eseri. Ben bunu da Ruhi'si'den öğrenmiştim. Bunu kendi yaptığım tambur eşliğinde çalıp söylemeye çalıştım sizlere. Evet, Zahit bizi taneyleme. Zahit bizi taneyleme. Hay hay hak ismini okur dilimiz. Ey canım, hey canım hak ismini okur dilimiz. Hey canım, hey hey dost Sakın efsane söyleme Hay hay hazrete varır yolumuz Hey canım, hey canım Hazrete varır Heyecanım kimse bilmez ahvalımız heyecanım hey.